...Kabe Beyatları. Zaman durma zamanı değildi. Ve Efendiler Efendisi... Yeniden yüzünü dışarıdan Mekke'ye gelenlere çevirmiş, başka beldelerde yeni açılımların peşine düşmüştü. Hira'daki Vuslat'tan bu yana 12 yıl geçmişti. Yine bir hac mevsimiydi. Zaten önceki yıl gelip de Müslüman olan 6 ensarın olduğu Medine'den yeni haberler bekliyordu. Derken beklenen zaman geldi ve Efendimiz de yine gelenleri karşılamak ve onlara İslam'ı anlatmak için Mina'ya gitmişti. Adeta karargahını buraya kurmuş, karşılaştığı her insana bir umut deyip yaklaşıyor ve her insanı Allah'a imana davet ediyordu. Bu kalabalıkta onu arayanlar da vardı. Uzaktan görür görmez koşarak yanına geldi. Bunlar geçen yıl gelip de burada Müslüman olan Medineli gençlerdi. Buluştukları yer Mina'daki Akabe denilen mekandı. Ancak bu sefer sayıları 12'yi bulmuştu. Önceki seneden gelemeyen sadece Cabir İbni Abdullah'tı. O zaman gelenlere ilave olarak bu yıl Muaz İbni Haris, Zekvan İbni Abdülkays, Ubade İbni Samit, Yezid İbni Salebe... Abbas İbni Ubade, Ebul Heysem Etteyihani ve Uveymir İbni Saide Müslüman olmuş ve kalıcı bir vuslat için Mekke'ye gelmişlerdi. Bu buluşma İslam adına yeni bir açılım demekti. Mekke'de daralan kıskaç bundan böyle Medine'ye doğru kayıp genişleyecek ve belli ki Allah davası zuhur ettiği yerden başka bir yerde temekkün edip yerleşecekti. Kısaca takdirde olan Yürürlüğe konulmuştu Ve Varaka İbni Nevfel'in dedikleri çıkıyordu Uzun uzadıya konuşuldu Ve arkasından Efendiler Efendisi onları beyata çağırdı Şöyle diyordu Gelin ve Allah'tan başkasını ona denk tutmamak Hırsızlık yapmamak Zina etmemek Çocuklarınızı öldürmemek El ve ayaklarınıza hakim olarak Aranızda iftira tohumları ekmemek İyi ve güzel olanda bana itaat etmek konusunda bana beyat edin. Bundan sonra sizlerden kim ahdine sadık kalıp da vefalı davranırsa, bilsin ki onun mükafatını bizzat Allah verir. Kim de bundan dolayı bir sıkıntıya maruz kalır da takibe uğrarsa, bu da onun için bir kefarettir. Başına geleni setredip de gizli tutanın durumunu, Allah takdir edecektir. Dilerse affeder, dilerse ceza olarak karşılığını verir. Karşılarında insanlığın emini durmuş, kendilerini fazilete çağırıyor. Zaten bugüne kadar ne çekmişlerse davet edildikleri hususları göz ardı edip görmezlikten geldikleri için çekmişlerdi. Şimdi ise Allah Resulü'nün fazilet davetine icabet ederek arzu ettikleri kaliteyi yakalama fırsatı vardı önlerinde. Her mesele konuşulmuş ve artık ayrılık vakti gelmişti. Ancak Medine'li ensarı derinden düşündüren bir husus vardı. Resulullah'la birlikte oldukları süre içinde, İslam adına bazı hükümleri öğrenmişlerdi. Fakat o, sürekli yenilenen ve ihtiyaç ortaya çıktıkça, her gün yeni bir mesajla gelen bir dindi. Bir de, Hazreç ve Evs olarak, henüz aralarındaki vifak ve ittifak tesis edilebilmiş değildi. Aralarından birisinin önce çıkıp da, ...kendilerine imamlık yapmasını diğerleri kabullenmekte zorlanabilir ve bu konu bile kendi aralarında yeni bir problem zemini oluşturabilirdi. Zaten Resulullah'la birlikte oldukları sınırlı günlerde o güne kadar gelen ayetlerden de haberdar olamamışlardı. Demek ki kendilerine bir mürşid gerekiyordu. Ayrılmadan önce konuyu Allah Resulü'ne açtılar. Mübarek gözler, ensarla birlikte Medine'ye gidecek ve hicret öncesinde burayı medeni bir şehir haline getirip hazırlayacak birisini aramaya başladı. Musab diye seslendi resul Kibriya Hazretleri. Belli ki bu mürşid dün zenginken sırf Müslüman olduğu için evinden kovularak her türlü imkandan mahrum bırakılan Musab İbni Umeyr olacaktı. Mus'ab için bu acı bir ayrılıktı. Habibi Ekrem'inden ayrı kalacaktı. Ancak vazife her şeyden Aliydi ve Medine'ye yürüyen heyecan tufanıyla birlikte tereddütsüz yola koyuldu. Orada Resulullah'ı o temsil edecek, Medine'nin yeni tanıştığı dini ahaliye o öğretecekti. Ne şerefli bir vazifeydi ki, hicret öncesi Medine'yi ...mukaddes göçe Mus'ab hazır hale getirecek... ...böylelikle medeni Medine'nin temellerini atmış olacaktı. Yalnızdı. Ama temsil ettiği davanın gücüyle birlikte gidiyordu. Esad ibn Zürare kapılarını açtı ona Medine'de. Evini aldı ve gönüllerindeki güzellikleri... ...Medine'ye aktarabilmenin derdine düştüler beraberce. Beş vakit namazlarını burada kılıyor... Her gün yeni bir simayla Allah'ın ayetlerini okuyup, din adına derinleşmenin mücadelesini veriyorlardı. Artık Medine'ye Allah adına bir kor düşmüş ve iman adına yeni bir ocak tutuşturulmuştu. Öyle güzel bir temsili vardı ki Musa'nın, gören hayran kalıyordu. İhlası, samimiyeti, alçak gönüllülüğü ve güzel ahlakıyla kısa sürede dikkatini çekmişti Medine'nin. Her gün ileri gelenlerden birisi yanına uğruyor. O da onlara dinin inceliklerini anlatıyordu. Himmetini Medine'ye adamış, adeta tek başına bir ümmet haline gelmişti. Elbette zorluklarla da karşılaştı bunun için. Bunlar onun için tanıdık hadiselerdi. Mekke'de en büyük sıkıntıyı bizzat çeken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil miydi? ...kimse kolay kolay teslim olmak istemiyordu zira. Bir farkla ki, yanına gelirken ellerinde kılıçla karşısına dikilenler, ...ayrılırken kalplerinde imanla dönüyorlardı. Hışım içinde gelen bu istikbalin büyük sahabilerine, Hazreti Musab öyle yumuşak davranıp alttan alıyordu ki, ...en haşin insan bile onun bu yumuşaklardan yumuşak davranışlarına uzun süre karşı koyamıyor... Çok geçmeden gelip teslim oluyordu. Arkadaş, önce beni dinle, sonra da istersen boynumu vur. Vallahi sana mukabele edecek değilim, diyordu Mus'a. Ab. Evet, bu kadar hayata hafife alan ve bütün gayreti insanlara hakikati anlatmak olan bir şahsiyet karşısında yavaş yavaş buzlar eriyor ve Hazreti Mus'a'nın etrafındaki iman halesi her geçen gün genişliyordu. Esad İbni Zürare onu akrabalarının bulunduğu mahalleye götürdü bir gün. Bir kuyunun başına kadar gelip konakladılar orada. Onların geldiğini duyan eşraftan Saad İbni Muaz ve Hüseyd İbni Hudayr Gelişmelerden rahatsız olmuş ve aralarında konuşmaya başlamışlardı. Sa'd, Hüseyd'i yanına çekecek ve bir an önce her ikisini de beldelerinden kovmasını isteyecekti. Mızrağını aldı Hüseyd ve doğruca yanlarına geldi. Onun geldiğini gören Esad ile Mus'ab olacakları tahmin edebiliyorlardı. Ancak onların derdi daha başkaydı. Zira bir gönüle iman o ta kurmuşsa o insan... Kendini öldürmek isteyenlere bile hayat suyu vermeli, imanının farklılığını ortaya koymalıydı. Kulağına eğildi ve Hüseyd'i tanıttı ona. Zira tebliğde muhatabı tanımak çok önemliydi. Hüseyid kavmin efendisiydi ve musaab da ona göre konuşmalıydı. Gelir gelmez çıkıştı Hüseyd, çok kızgındı. Ne diye buraya gelip zayıflarımızın aklını çeliyorsunuz? Eğer sağ kalmak istiyorsanız, buradan çekilip gidin. Diyordu. Mus'ab, alttan aldı. Biraz oturup dinler misin? Şayet hoşuna giderse kabul edersin. Hoşlanmazsan, o zaman biz senin istediğini yaparız. Dedi. Akıllıca bir cevaptı. Buna karşı insaflı davranmak gerekliydi. Zira Hüseyid muhakemesi yerinde bir insandı. Sonucu belli olan bir durum vardı ortada. Dinlese de değişen bir şey olmayacaktı. Öyleyse ne zarar gelirdi ki? Hoşlanırsa ne âlâ. Hoşlanmazsa zaten bırakıp gideceklerdi. Mızrağını bıraktı ve oturup Mus'ab'ı dinlemeye başladı. Hikmet çağlıyordu Musab'ın dudaklarından. Çok etkilenmişti. Üseyd de teslim olmak üzereydi. Gönlündeki feyazana engel olamıyordu. Yüzündeki ifadeler kalbindeki değişimin müjdelerini çoktan vermişti. Daha Musab sözünü bitirmeden araya girdi ve konuşmaya başladı. Ne müthiş şey bu. Ne güzel sözler bunlar. Ardından da ilave etti. Bu dine girmek isteyen ne yapmalı? Guslü anlattı Musa. Elbiselerinin temiz olmasından, kelime-i tevhid'den, namazdan bahsetti. Kayboldu bir ara ortadan Hüseyid. Biraz sonra gelirken yeniden meclise ıslak saçlarından damlalar dökülüyordu İnanmıştı Hüseyin Ve gönlünden gele gele Kelime-i Tevhid'i de söyledi orada İman onu o denli ve hızlı değiştirmişti ki Daha oracıkta Musab'ın telaşını o da yaşamaya başlamıştı Birisi var ki Şayet o da iman ederse Arkasında inanmayan kimse kalmaz Bekleyin Ben size onu göndereceğim ...dedi. Doğruca Saad İbni Muaz'ın yanına gitti. Onlar da toplanmış zaten onun gelmesini bekliyorlardı. Gelişini görünce... Yemin olsun ki gittiği gibi gelmiyor. ...dedi Saad. Anlamıştı. Gelir gelmez telaşla... Ne yaptın? ...diye sordu. Önce herhangi bir problem olmadığını vurguladı. Vallahi o iki adamla konuştum. Problem edilecek hiçbir yanları yok. ''Önce onları kovdum. İstediğini yaparız dediler.'' diye de ilave etti. Maksadı Saad'la Musab'ı aynı mecliste buluşturmaktı ya. İpler bizim elimizde. İstersen bir de sen dinle demek istiyordu. Zira güzelliği bütün berraklığıyla görebilmek için vasıtasız vuslata ihtiyaç vardı. Ortamın bu kadar yumuşaması elbette herkesin işine gelmiyordu. Arayı kızıştırmak isteyenler de vardı ortada. Daha oracıkta Saad'ın damarına dokunacak sözler sarf edilmeye başlandı. Sözde iş çığrından çıkıyordu ve olanlara mutlaka müdahale edilmeli dur denilmeliydi. Saad kavmin efendisiydi. Böyle bir kargaşaya müsaade edemezdi. Sinirden damarları şişmiş patlayacak gibi olmuştu. Üseyde de çok kızmıştı. Onu Meseleyi kökünden halletmesi için göndermişti ama o teslim olup geri dönüyor bir de gelmiş dinlediklerinin güzelliğinden bahsediyordu. Problemi kendisi çözmeliydi. Mızrağını aldı ve doğruca Musab'ın yanına gitti.